yazmışım elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah kardeşlerim bugün 6 şubat 2016 bugünkü dersimizde yine tevhidin hakikati ve tevhid kelimesi Şehadet kelimesi kimlere faide verir? Herkes şimdi la ilahe illallah diyor, herkes Muhammedur Resulullah diyor. Herkese gerçekten la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi fayda verecek mi? La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesinin içini doldurarak la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kişiyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi ama bigane olarak yaşadı. Telaffuz ettiği şeyi hayatına tatbik etmedi. Bu kelime ona fayda verecek mi? Şimdi onu göreceğiz. Evet. Semavi olan bütün dinlerin temeli tevhiddir. Yani semavi din dediğimizde aklımıza ne gelecek? Allah Azze ve Celle bu dini göndermiş bir peygamberle, bir rasulle, bir elçiyle. İlk nebi Hazreti Adem Aleyhisselam. İlk rasul Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Hazreti Nuh Aleyhisselam. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam ile en son Resul olan Muhammed Aleyhisselam arasındaki tevhid dini asıl itibarıyla aynı. Âmentu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âkhir ve bil kader hayrihi ve şerrihi min allah Teala vel ba'del mevti hakkun. Bu kadar. Bunun yanında ne olmuş? Ne olmuş? Ameli cihette değişiklikler olmuş olabilir. Şeriatlarda, şeriatlarda değişiklikler olabilir. Allah Celle ve Ala her devirde ilk defa şirk Nuh Aleyhisselam'la ne yaptı? Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti arasında görüldü. Nasıl bozuldu Allah Subhanahu ve Teala'nın getirdiği bu tevhid dini? <gülüyor> İslam'dan gayrı bütün semavi dinler Davud Aleyhisselam'a gönderilen zebur. Musa Aleyhisselam'a vahyedilen Tevrat. İsa Aleyhisselam'a Verilen İncil, hahamlar, papazlar ve kısıslar tarafından yani din adamları tabir edilen kişiler tarafından ne yapıldı? Müdahil olunarak bozuldu. İşlerine gelmedi. Şeytan geldi, iva verdi. Güzel bir şey gibi bunlara gösterdi. Onlar da dediler ki, Subhanallah bu bizim hatırımıza gelmedi. Ne kadar güzel bir şey. Papazların, hahamların yapmış oldukları bu şeytani yol gösterme onlara dinin bozulmasına ne yaptı sebebiyet verdi. Bir misal verelim. Musa aleyhisselamın dininde hayvanların iç yağını yemek haram. Hayvanların iç yağını yemek haram. Ne yapacaktı? Etin içindeki yağ hariç böbreğin sargısını, işkembenin etrafındaki sargıyı, kuyruğun yağını, sırtındaki yağı atacaktı bu adamlar. E bir inekte ne oluyor? 150-200 kilo et çıkıyor, yağla beraber. Etini ayıracak, yağını atacak, yemeyecek. Allah Azze ve Celle Nasıl bizi domuz etini yememekle, eşek etini yememekle imtihan ettiyse, Musa'nın aleyhisselamın ümmetini de normal hayvanların iç yağını yememekle ne yapmış imtihan etmiş. <gülüyor> e şimdi 100-150 kiloluk bir hayvanın en az 15 kilo ne yapıyor? Ya çıkıyor. Adam ne yapacak? Bunu gözden çıkaracak. Şeytan geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ne yapıyordu? Şeytan mücessen bir varlık olarak, insan olarak geliyordu. Onların arasına iğva veriyordu. İnsanlar gözleriyle görüyorlardı şeytanı. Ama şeytan olarak onu bilmiyorlardı. Yani bir insan gibi geliyordu, onlara sohbet ediyordu, onlara fitneyi sokuyordu, cehennem olup gidiyordu. En sonunda da ne zaman geldi? Şeyhü Necid olarak Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı Kureyşliler nasıl imha edecek, ortadan kaldıracaklar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yeryüzünden silecekler? Aralarında oturdular. Fikir tahtisi yapıyorlardı. Şeyhü Necid olan şeytan geldi dedi ki: Siz bunu eğer bir kabile olarak öldürürseniz Haşimiler sizi, Kureyşiler sizi ne yaparlar? davasıyla yeryüzünden silerler. En iyisi ne yapın? Ne kadar Mekke-i Mükerreme'de ve çevrede size bağlı olan, neden çevrede size bağlı olan? Çünkü Kabe-i Muazzama Mekke-i Mükerreme'de biz Yeni peygamber yeni olarak peygamberliğini iddia eden bu Muhammed'i ortadan kaldırmak istiyoruz. Herkes bize yardım edecek. Bütün kabilelerden yardım istediler. Neden? Çünkü yardım etmez adam getirmeyecek. Kabe Muazzama'nın yanına, tavafa efendim, kabe'deki putlara ibadet etmeye. Bu korkuyla ne yaptılar? İnsanlara tazikte bulundular. Her dedi kabileden bir yiğit genç çıksın. Muhammed'i bir gece bastırsın öldürsünler bu şekilde davranmakla Muhammed'in kanı sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın kabilelere dağıtılsın e Kureyş de bütün kabilelere ne yapmayacak karşı çıkamayacağına göre diyet verecekler o zaman bir insanın diyeti yüzdeve yüzdeveyi çıkarırsanız Muhammed'i de ortadan kaldırmış olursunuz Böyle bir fikir attı o kör şeytan ortaya dediler sübhanallah. Bu gerçekten çok harika bir fikir. Hiç kimsenin aklına gelmeyen bir fikir. Onlar makru ve makarallah. İnallahü hayrul makirin. Onlar bir plan düzdüler. Allah azze ve celle onların düzdükleri planı ne yaptı? Bozdu. Allah azze ve celle Düzülen planlara karşı en güzel plan düzücüdür. Ama plan düzenlere karşı plan düzücüdür. Yoksa plan düzmek güzel bir şey değil. Hayırlı bir davranış değil. Plan, kötü plan düzenlerin düzenlerini boşla çıkarmak için plan düzücü Allah Celle Şanehu. Hakkından gelinemeyecek bir kuvvet. İşte... Şeytan nasıl peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ortadan kaldırmak, İslam'ı yeryüzünden silmek için o günkü müşriklere yol gösterdiyse hahamlara da geldi, papazlara da geldi. O günkü dini yüklenmiş olan kimselere de geldi. Dedi ki Allah size celle şanuhu İç yağlarını yemeyi haram kılıyor. Yemeğin iç yağını. E ne yapalım yemeyip de? Onu dedi eritin. Denizcilere, gemicilere, gemisi kayığı olan kimselere satın. Yani yemeyin ama satın. O zaman Allah'ın emrini tutmuş olursunuz. İç yağını yememiş olursunuz. Ama iç yağını da boş boşuna atmamış olursunuz. Ondan menfaatlenmiş olursunuz. Olen dediler on numara bir görüş ya daha önce kimsenin hatırına gelmedi. Efendim böyle bir haber de bize verilmedi. Ne yaptılar? Sızırdılar, erittiler yağları. Gittiler denizcilere sattılar. Denizciler de ne yaptılar? Gemilerinin dış taraflarını, iç taraflarını bu iç yağıyla kapladılar, sildiler ta ki denizin tuzlu suyu ne yapmasın, tahtaları eritmesin, çürütmesin. İşte bu şekilde bu şekilde Allah azze ve celle'nin vermiş olduğu emirleri bozdular. İsa aleyhisselamı ilah statüsüne çıkardılar. Özeyr aleyhisselamı İlah statüsüne çıkardılar. Bu şekilde dinin safiyeti bozuldu. Tevhidin bozulması böyle oldu. Evet, şimdi tevhidin bozulması Yahudiler'de böyle oldu. Hristiyanlar'da böyle oldu da. Kur'an'da ve sünnette sabit kaldığı halde insanların algılamasında Müslümanlar için bu şekilde bir dejenere olmadı mı? Onda da oldu. Akidevi cihette de insanlar bozdular dinin anlayışını, algılamasını ve hayatlarına tatbik etmeyi ameli cihette de. Apaçık naslar varken Tevil Zorlama tefsir Ve fasit manalandırma ile Helallar haram Haramlar da helallaştırılmak Suretiyle ne yapıldı? Ümmeti Muhammed'in de başına Bu musibet bela geldi Öyle değil mi? Evet Ondan sonra İslam'daki tevhid akidesinde ise Allah Azze ve Celle'nin kendisine yakıştırdığı her şeyi isim ve sıfatlar cihetiyle, ilahlık cihetiyle, rububiyet cihetiyle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini vasıfla, vasıflandırdığı her durumu Allah Azze ve Celle'ye yakışır bir şekilde Kur'an ve sünnette geçtiği sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyup, anlayıp, kabul ettiği ve kendilerinden sonra gelen kişilere, yani tabi'ine, onlar da kendilerinden sonra gelen kişilere etba'ut tabi'ine öğrettiği gibi kabul etmek, sadece buna bağlanarak böyle itikat tutup Allah azze ve celle için bildirilen her şeyi, Allah Azze ve Celle'ye hasrederek iman etmek demektir. Yani bizim tevhidden anladığımız budur. Bugün insanların bazıları, bazı mezhepler, batıl akımlar, batıl mezhepler bu saydığımız meseleleri bozmuşlar mı? Bozmuşlar. Dinin aslına bir zarar getirebilmişler mi? Getirememişler. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ilk gün nazil olduğu gibi elimizde. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan bütün din namına söylediği her şey de elimizde. Sahih olarak ama bazı insanlar fasit tevillerle zorlama tefsirlerle bunun haricine çıkmışlar mı? Çıkmışlar. Bunlar dini kendileri için bozmuşlar. Muhammed'in aleyhisselamın dini kıyamete kadar ne yapacak? Salim bir şekilde kalacak. Ama bu fasit insanlar ne yapmışlar? Kendileri için dini bozmuşlar. Evet kardeşlerim. Tevhid kişilerin hem dünyevi hem de uhrevi saadet kaynağı olması hasebiyle Kur'an ve sünnette hakkında birçok şeyler varit olmuştur. Bakın. La ilahe illallah demekle adam ne yapıyor? Canını koruyor. Malını, ırzını koruyor. Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Men kale la ilahe illallah de halal cenne. Haruma aleyna maluhu ve demuhu ve hesabuhu alallah. Kim ki la ilahe illallah derse de cennet. cenne. Cennete girmeye hak kazanır. Haruma aleyna maluhu ve demuhu. Onun malını alıp çalıp gasp etmek ve kanını dökmek bize ne yapar? Haram olur. Caiz olmaz. O bizim kardeşimiz oldu çünkü. <gülüyor> Muhakkak ki müminler kardeştir. E mümin nasıl oluyor insan? Müminin alında yazmıyor. Heze mümin, hezehi mu'mine diye. Heze kafir <gülüyor> diye yazmıyor. Anlamıyorsun kişinin boynuzları yok, kuyruğu kulağı yok. Mümin mi kafir mi? Onu bilebilesin. Ağzından çıkan sözle yaptığı davranışla. Ne yapıyorsun? Kişinin mümin mi kafir mi olduğunu anlıyorsun. Ve hesabuhu alallah. Bu kimse dünyevi şekilde la ilahe illallah derse Müslümanlar dairesine ne yapılır? Girer. Sahtekarlık için bunu söylediyse biz onu bilemeyiz. Çünkü ne yapmadık? Kalbini yarıp bakmadık. Kalplerin kaşifi Rabbimiz Azze ve Celle. O bizim vazifemiz değil. Ve hesabı Onun hesabı Allah'a kalmıştır Celle ve Ala. Eğer sahtekarane bir şekilde bunu telaffuz ettiyse bizim elimizden kurtulur. Ama Rabbul Alemin Azze ve Celle'nin elinden ne yapamaz kurtulamaz. Evet. Şimdi bize gelen bu meseledeki bize gelen durumları ne yapalım? Gün yüzüne çıkartıp telaffuz edip söyleyelim. Bakalım neymiş bunlar? Yani tevhidin Kur'an ve sünnette vadit olduğu şekilde bize bildirilen durumu. Evet kardeşler, Bukhari'nin sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle bir rivayet geliyor. Böyle naklediyor bize. Ya Resulallah, kıyamet günü şefaatinle daha mutlu olacak olan kimdir? Dedim. Ebu Hureyre Resulullah aleyhisselama soruyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam da, kalbinden samimi olarak, la ilahe illallah diyendir. Bakın, kalbinden samimi olarak, Dilinin ucuyla söyleyiveren değil. Samimiyet neyi ifade eder? İhlası ifade eder. Samimiyet neyi ifade eder? Takvayı ifade eder. La ilahe illallah samimi bir şekilde La ilahe illallah diyen kişi La ilahe illallah'ın gereklerini yerine getirir mi? Getirir. İster insanlar katında bunu öylesi insanlar katında olsun onun durumu isterse Rabbul Alemin azze ve celle ile yalnız başına baş başa kaldığında gece olduğunda ne yapar bu sözüne muhalif davranmaz. İşte buradaki samimi olarak kalbinden la ilahe illallah diyen kimse denmesindeki sebebi hikmet bu. Bak La İlahe İllallah derken ne yapıyor? Samimi olarak bunu söylüyor. Evet. Zira bu kelime tevhidin olmazsa olmazlarının en birinci sırada olanıdır. Ahmet ibn Hanbel'in Rahimahullah müsnedinde bulabileceğimiz bir rivayet bu. Evet kardeşler. Yine Ebu Hurayra radıyallahu Anhu'dan gelen bir başka rivayet var. Ki Ebu Hureyre radıyallahu Anhu, sahabe-i kiram <gülüyor> Teala aleyhi mecmai'nin hazeratı arasında en çok hadis rivayet eden şahıs Resulullah aleyhissalatü vesselamın duası sebebiyle. O şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her peygamberin kabul edilen bir duası vardır. Ve her peygamber de henüz daha dünyada yaşarken o duasını ne yapmıştır? Kullanmıştır. Bense kıyamet o duayı kıyamet gününde şefaat edebilmek için sakladım. Kıyamet gününe sakladım. İnşallah Ümmetimden Allah subhanehu ve teala'ya şirk koşmayan herkese ulaşır. Ayet-i kerimede ne diyor? Allah celle ve ala şirkten başka her şeyi diyor affeder. Sadece şirki affetmiyor. İşte burada kardeşler, şirkin ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu ne yapmak lazım? Çok iyi anlamak lazım. Hayata tatbik etmek lazım. Adam söylüyor şimdi. Ya diyor Talha Hoca diyor. Tevhidden başka diyor, bir şey bilmiyor. İndir diyor tevhid, bindir tevhid. Temcid pilavı gibi. ya arkadaş namaz kılarken hatan olsa Allah Azze ve Celle bunu bağışlar. Çünkü duruyorsun Allah'ın huzuruna ama hatalı bir şekilde. Hatanı düzeltebilirsin. Düzeltmesen bile Allah'ın bileceği iş. Bu neye benziyor? Çatıda bir kiremidin kırılması, çatlamasına benziyor. Ya, yağan yağmur seni boğmaz içeride. Öldürmez. Havuz haline gelmez içerisinde. Ama ne yapar? Seni rahatsız eder. Ama eğer sen kaypak bir zemine bina kurarsan, temel sağlam olmadığı zaman duvar sağlam olmaz. Duvar sağlam olmayınca da, sen içinde ne yapamazsın? Rahat bir hayat süremezsin. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle eğer biz şirke düşmeden ruhumuzu Allah Celle ve Ala'ya teslim ettiğimizde ne kadar günahkar olursak olalım Tevbe edersek Allah affediyor. Tevbe etmeden gidersek Rabbul Alemin Azze ve Celle'ye kalmış. İster Allah affediyor ister yaptığımız günah nispetinde bizi biraz haşlayıp otalayıp cehennemde ama tekrar ne yapıyor? Mağfiretine, cennetine alacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ne buyuruyor? Benim diyor şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına. Şimdi adamlar ne diyorlar? Bunlar şefaati inkar ediyorlar. Subhanallah. Şefaati inkar eden adamın Kur'an'dan bir haber olması lazım. Ayetten bir haber olması lazım. Sünnetten bir, bir haber olması lazım. La yeşfe'u indehu illa bir izni. Kimse şefaat edemez. İlla bir izni. Ancak Allah Azze ve izin verdiği kimseler şefaat edebilirler. Bu ne demek? Demek Allah Azze ve Celle kendisi şefaat edecek. Allah seçtiği kullarına da şefaat etme yetkisi verecek ki o adam şefaat edebilecek. Yahu namaz kılan bir adam sokaktan geçen Ali dayı. Çoban Ali dayı. Namaz kılıyor musun? Kılıyor musun? Sen tespit duası yapıyor musun? Yapıyorum. E tespit duasını önce ne okuyorsun? Ya Allahu la ilahe illahü el hayyul kayyum okuyorum. Onu biliyor musun ne dediğini? E tabi biliyorum. La yeşfe'u indehu illa bi izni. Bak çoban Ali dayı bile bunu biliyor ne olduğunu. Adamlar neden söylüyorlar bunlar şefaati inkar ediyorlar? Çünkü kendi şefaatçilerini biz inkar ediyoruz. Allah'ın şefaatini Celle ve ala inkar eden yok, o kafir olur adam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini inkar eden kafir olur. Allah Celle ve kendilerine şefaat yetkisi verdiği kimselerin şefaatlerini inkar eden kafir olur. Ama bu adamlar kendi kendilerine gelin güve oluyorlar. Kendi başını tarayamayan adam gelin başı taramaya gidiyor. Kendisi paçayı kurtarmayan kişi ben diyor yarın ne yapacağım size diyor şefaat edeceğim. Vallahi bunlar şefaat edemeyecekler çünkü ellerine böyle bir yetki yok. Bu yetkiyi kimse vermedi onlar Allah da vermedi. Kendi kendilerine almaya çalıştılar ahmakları kandırsınlar diye. Neden? Dünyevi menfaat elde edecekler. Varsa eğer bu meseleyi daha derin konuşmak isteyen Allah'ın izniyle biz buradayız. Evet kardeşler. <gülüyor> Bütün sünnetlerde geçen bir rivayet de var. Uf uh bin Malik radıyallahu anhü'den geliyor bu rivayet. O şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bana Rabbimin yanından bir elçi geldi. Melek geliyor. Ve beni ümmetimin yarısını cennete sokmakla şefaat etmem arasında muhayyer bıraktı. Melek geliyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbin sana selam söylüyor. Seni iki şeyle muhayyer bırakıyor. Ya ümmetinin yarısını direkt cennete koyayım diyor Allah Azze ve Celle. Ya diyor sana diyor şefaat etme yetkisi veriyorum, vereceğim, verdim. Seç hangisini seçersen. Resulullah ne buyuruyor aleyhisselam? Ben diyor şefaati seçtim. Neden? Çünkü... Şefaati seçtiğinde ümmetin bırakı arasına hepsine şefaat edecek. Yani bir insan bile sana deseler bugün bir lira vereceğim, on gün sonra bir altın vereceğim. Bugün bir lira peşin, on gün sonraki altın vadeli. Hangisini seçer? On gün sonraki altını seçer. Eğer derse ki ya ben ölürüm kalırım bilmem ne yaparım eve gözü bakasıca 10 gün içinde ölürsen zaten altına gümüşe liraya turaya ne yapmayacak ihtiyacın olmayacak. Yani bir insan normal düşünen bir insan bile çıkarın nerede olduğunu biliyorsa peygamberler en çok akıllı insanlar. Onlar bilecekler ümmetlerine nasıl menfaat dokunduracaklar. Evet, ben şefaati seçtim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O şefaat, Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmadan, hiçbir şekilde şirke bulaşmadan ölen kimse içindir. Bak burada ne yapıyor? Tekrar tevhidin önemi ortaya çıkıyor. İbadetlerde, taatlarda eksiğimiz olur. Allah affetsin. Her şeye inceden inceye vakıf olmayabiliriz. Ama Allah Celle Velalâ bize üç bilinmeyenli denklem çözdürmüyor. Biz de basın şeyleri istiyor. Sadece kendisine dua edeceğiz. İstediğimiz her şeyi Rabbimizden isteyeceğiz başımız sıkıldığında ona yalvaracağız falancaya feşmancaya değil Bağdat'a dönüp 11 adım atıp ey falanca himmet medet Demeye ihtiyaç yok. Falanca ölmüş. Duymuyor zaten. Ayet-i Kerime var. Peygamber'e söylüyor Aleyhisselatü Vesselam Allah. Ey Muhammed sen ölülere diyor duyuramazsın. Muhammed duyuramıyor Aleyhisselatü Vesselam ölülere ama sen duyuruyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Resulullah'ın beceremediği işi nasıl sen kotarıyorsun? Sormazlar mı bu nasıl oluyor diye? Evet kardeşler. Şimdi... Şunu unutmamak gerekir ki şirkin kısımları, şubeleri ve cereyan ettiği şekiller ve durumlar vardır. Bunların hepsinden kaçmak lazımdır. Tabii bu şirkin durumlarını, şubelerini, kısımlarını ne yapacağız? Yeri geldiğinde Allah'ın izniyle açıklayacağız. Evet, Tauf bin Malik radıyallahu anhü'den demin ne yapmıştık? Bir rivayet okumuştuk. Bir başka versiyonu da var. Bu hadisin. Bu rivayet Tirmizi'de, i̇bn Mace'de ve Ahmet Hanbel'in müsnedinde bu şekilde geçiyor. Her kim Resulullah buyuruyor aleyhisselatü vesselam şirk koşmadan ölürse o şefaatim altındadır. Bakınız tevhid ne kadar önemli. Yani kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar olabilmesi için muvahit olması lazım. E muvahit nasıl oluyor? Adamın adını muvahit koymakla adamın adı muvahit mi oluyor? Adil koymakla adam adil mi oluyor? Mümin koymakla mümin mi oluyor? Olmuyor. Balbal bal demekle ağız tatlanmadığı gibi kişinin bu mümin, bu muvahhid, ben müminim, muvahhidim demesiyle bu işler ne yapmıyor husule gelmiyor. Allah Celle ve Ala ne yapacak? Müminlik ve muvahhidlik vasfını sende görecek. Çünkü müminlik ve muvahitlik vasfını Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmış? Bildirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de 23 senelik peygamberlik döneminde bunu dile getirmiş. Yatmış kalkmış oturmuş. Efendim uzanmış. Ne yapmış? Aman ha şirk koşmayın. Şirk koşarsanız amelleriniz iptal olur. Böyle buyurmuş. Evet kardeşlerim. Bu temel yani tevhid temeli Allah'ın celle ve ala ne öncekiler ne de sonrakiler için kendisinden başkasını din olarak kabul etmediği İslam'ın temelidir. Tevhid İslam'ın temelidir. Ondan sonra namaz, oruç, taharet, abdest efendim sünnete seniyeye ittiba etmek Diğer meseleler de nedir? Tevhid binasının kapısıdır, penceresidir, tavanıdır, bacasıdır, levnidir, rengidir, boyasıdır. Evet, Allah Azze ve Celle bütün peygamberleri onunla göndermiş ve onunla kitaplar indirmiş. Nitekim şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zuhruf. Suresi 45. ayeti kerimede. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Nasıl soracak Resulullah Aleyhissalatu vesselam senden önce gönderdiğimiz peygamberlere? Peygamberler ölmüş. Ve peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan en önce en yakın olan peygamber İsa Aleyhisselam 500-600 sene var arada. Nasıl soracak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İsa Aleyhisselama Musa Aleyhisselama Peygamberden Aleyhisselam 1500 sene önce yaşamış Musa Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam 3000 sene önce yaşamış Peygamberimizden. Nasıl soracak? Var mı fikir olan? <gülüyor> ha? <gülüyor> Hayır. Allah Azze ve Celle bütün Peygamberlere Neleri emretti Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor mu? Evet, bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Koşak, Salih. Salih Aleyhisselam efendimizi falanca kavme gönderdik. O ne dedi? Evet. Aleykümselam evet. ve rahmetullah berekat. Bütün peygamberlerin daveti neydi daha önce söyledik? Allah'tan baş ve abdullah ve la tüşriku şey'a. Allah'a ibadet edin. İbadet ederken de Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi ne yapmayın? Şirk koşmayın. Bütün peygamberlerin daveti budur sen bunu bil zaten okuyorsun Kur'an-ı Kerim'de. <gülüyor> ne yapıyoruz şimdi? Ders yapıyoruz bir şeyler anlatıyoruz değil mi? Karşıdaki arkadaşı bir yere odaklamak için ne diyoruz? Sor bakalım ben ne anlattım? Bir şey anlattım, bir şey bildirdim ki size sor bakalım ne anlattım diyebileyim ben öyle değil mi? Hiçbir şey anlatmadan. Anladınız mı benim söylediğimi? Bir akıl daha çıkmaz? Ya hoca bir şey anlatmadık ki ne anlayalım? Hani Nasrettin Hoca'lık yapmayalım burada. Nasrettin Hoca Allah rahmet etsin çıkmış ee, kürsüye. Demiş cemaat biliyor musunuz ben ne anlatacağım? demişler o zaman biliyorsanız benim anlatmama tekrar ihtiyaç yok diye pıt inmiş körüzü <gülüyor> bir dahaki hafta çıkmış biliyor musunuz cemaat ben ne anlatacağım demişler hocam bilmiyoruz bu sefer de demiş geçen haftadan geçen cumadan bilenler bu cumada bilmeyenlere anlatsınlar böyle bir şey değil bu hikaye değil Allah celle ve ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önce peygamberlere bunu ne yaptı bildirdi? Resulullah'a da bildirdi. Muhammed sana bildirdiğim her şeyi daha önce ne yapmıştım? Senden önce geçen peygamberlere bildirmiştim. Oku Kur'an-ı Kerim'i ne yapacaksın? Onlara neler bildirdiğimi öğreneceksin. Daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? Hangi peygamber hangi kavme, kabileye gönderildi ve hangi sözlerle gönderildi bunu zikretmiştik, değil mi? Oradan ne yapın bir hatırlamaya çalışın. Evet. Daha önceki peygamberlere sor dedi Zuhruf suresi 45. ayeti kerimede. Ayet-i kerime devam ediyor. Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. Biz yani Allah Azze ve Celle kendinden bahsediyor. Öyle biz derken öyle 3-5 kişi beraberce toplandık, fikir birliği yaptık haşa haşabekelle manasına değil. Allah Azze ve Celle burada azametini ne yapıyor? Bildiriyor. Biz konuşurken, dahi bak biz konuşurken dahi diyoruz. Biz konuşuyor. Siz mi konuşuyorsunuz? Ben konuşuyorum. Ama ne diyor? Biz konuşurken. Biz size geleceğiz diyoruz. Biz size geleceğiz. Halbuki ben bir tek kişi olarak ne yapıyorum? Gidiyorum gideceğim yere. İşte burada Allah Sübhanehu ve Taala'nın biz demesi... Allah'ın kendisini yüceltmesi kendi şanının ne kadar yüce olduğunu belirtmesi için bildirdiği için evet biz Rahman olan Allah'tan başka kulluk edilecek tanrılar meşru kılmış mıyız? ibadete taata layık olan sadece Allah Subhanahu ve Taala'dır. burada ne yapıyor bak Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatını da zikrediyor yine El-Enbiya suresi 25. ayeti kerimede senden önce gönderdiğimiz her peygambere benden başka ibadete layık ve müstehak bir mabut ve ilah yoktur sadece bana kulluk edin diye vahyetmişizdir Demek ki bakın burada neymiş? Mesele, ibadetleri, taatları, kulluğu Allah'a asrederek Allah Azze ve Celle'yi birlemekmiş. Hiç kimse demiyor iki tane Allah var. Var mı öyle diyen? Ama Allah'ın Celle ve Ala, yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu, şifa verici olduğunu bildiği halde Allah'tan gayrına ibadet ve taat eden var mı? Çok. Çok. İşte Allah subhanehu ve Teala kul diliyle ikrar ettiği ve fiilleriyle o ikrarını yalanlamadığı bir tevhid bizden istiyor. Evet. Nahil Suresi 36. ayeti kerimede andolsun ki her ümmete Allah Azze ve Celle'ye layıkı ve cihile kulluk edin. Tağutlardan kaçının diye peygamber göndermişiz. Allah subhanahu wa Teala içlerinden kimi doğru yola eriştirdi, kimisini de sapıklıkta bıraktı. Yani bu peygamberler vasıtasıyla kimisi kabul etti, Hidayet yolunu seçti, kimisi de ayak diretti, kabul etmedi, duymamazlıktan geldi, o da sapıklık içinde patinaj yaptı. Şimdi kardeşler, peygamberler hak olan yolu gösterirler, hakka irşad ederler, hak olanı bize talim ederler. Hidayet yolunu gösterirler. Ama sevdiklerine hidayet edemezler. İnneke la تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللّٰهَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen sevdiğine, istediğine hidayet edemezsin. إِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي Muhakkak ki Allah subhane ve teala istediğine hidayet edir, seçtiğine hidayet eder. E diyeceksin ki şimdi, İki kiloluk beyin var değil mi şu dübeğin içinde? E hocam Allah Azze ve Celle hidayet etmiş ona. E bana niye hidayet etmedi beni dalalette bıraktı. Allah Azze ve Celle beni dalalete ittiyse, dalalette bıraktıysa ben nasıl hidayete gireyim, hidayeti seçeyim, dalaletten kaçayım diye adam sorabilir. Sorar mı? Sorar hakkı bu bunun? Bu Allah Subhanahu ve Taala'nın ilmi ezeli ve ebedisiyle alakalı bir şey. Allah celle ve ala kimseyi, sen seni beğenmedim. Şeklin şemailin hoşuma gitmedi. Deyip de haşa ve kele, cehennemlik kılmaz. Aa sen çok yakışıklısın, bilmem nesin, şusun, busun deyip de bunu cennete koymaz. Allah celle ve ala yarattığı kulları... <gülüyor> Ruhlar aleminden, cesetler alemine geldiğinde nasıl davranacaklar? Neye inanacaklar? Neyi tekfir edecekler? Neye teslim olacaklar? Ne gibi bir muamelede bulunacaklar? Bunu bildiğinden ötürü Allah Celle ve Ala ne yapar? Yazar, kaydeder, defteri kapatır, lehu mahfuzu kul geldiği dünyaya geldiği anda çünkü Allah Celle ve Ala kula ne vermiştir kendi muhtariyetini vermiştir seçme hakkını davranma hakkını vermiştir yoksa Allah Celle ve Ala zalim olurdu e ya Rabbi demez miydim ben o zaman ya Rab, neden Necmi kardeşi seçtin cennete attın da beni cehenneme koydun Rabbimiz Azze ve Celle o zaman ne derdi ben böyle takdir ettim der, der miydi Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle böyle demezdi. Kulum ben seni yarattım. Peygamberler vasıtasıyla senden istediğim emir ve nehileri ortaya koydum. Seçme hakkını muhtariyeti sana verdim. Sen kötülüğü seçtin. Onun için seni cehenneme attım. Sen kendi yaptıklarınla, düşündüklerinle ve fiiliyatınla cehenneme kendi kendini attın. Allah böyle Celle Şanuhu derdi öyle değil mi? İşte Allah'ın Celle ve Ala hidayete erdirdikleri kişiler, hidayet yolunu seçen kişiler, Allah bu kişileri ne yapar? Yolunu açar dalalet ehlinin de yolunu açar. Hidayete götürücü. Adam ne yapıyor? Evini barkını satıyor. Kabe'yi muazzamaya gidiyor. Tavaf etmeye, hac yapmaya. Öteki adam da kuruşu kuruş üstüne koyuyor. Beş kuruş sadaka vermiyor. İkisi de kul. Allah Azze ve Celle kul çalışıyor. Kazandığını Hemen oradan bir şeyler alıyor Müslümanlarla yahut da gayrimüslimlerle, insanlarla, ya kuşlarla ya kedi köpekle beraber ne yapıyor? Yiyebiliyor değil mi? Parayla bir şey alıyor bu kış gününde buğday serpiyor etrafa. Neden? İmanından dolayı. Öteki adam da <gülüyor> malının kırkta biri. Allah Azze ve Celle tarafından zekat olarak istenildi halde onu vermiyor. Ne diyor? Benimle beraber mi diyor yaşadı. Benimle beraber mi diyor çırpındı. Tane tane topladı da diyor. Ben bunu dağıtacakmışım. Bak ikisi de kendi öz neyiyle, düşüncesiyle, öz hareketiyle irtikap ediyor yaptıklarını kazanıyor. Yahut da kaybediyor. İşte Allah Subhanahu ve Taala'nın Haklarında hayır diledikleri Allah Azze ve Celle'nin haklarında şer diledikleri bu şekilde anlaşılmamalı yani e Allah benim hakkımda ne yapmış şer dilemiş ya nasıl ben Allah Azze ve Celle'nin benim için takdir ettiğini bozayım böyle değil böyle değil kim ne için yaratıldıysa onu ne yapacak irtikap edecek Yoksa Allah Azze ve Celle zalim olur Allah zulümden münezzehtir. Evet. <gülüyor> Allah Subhanahu ve Taala bütün peygamberlerin davetinin Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Hakiki mağbudunuz ibadete layık ve müstehak bir Rabbiniz yoktur. Sözüyle başlamış, davet bu şekilde devam etmiş. Yani bütün peygamberlerin getirdiği tevhid bu husustaymış. Hangi hususta? İbadetler tevhidi, uluhiyet tevhidi. Adam şimdi ne diyor? Var mı diyor Kur'an-ı Kerim'de ibadetler tevhidi diye bir ibare? Var mı? Kur'an-ı Kerim'de uluhiyet tevhidi diye bir kelime tamam yok. Böyle bir kelime yok. 32 farz, 54 farz. Bu şekilde bir ibare var mı? Kur'an-ı Kerim'de yahut da sünnette. Bu da yok. Neden birisini kabul ediyorsun da ötekini kabul etmiyorsun? Neye göre? <gülüyor> <gülüyor> <Sessizid> İlahukum ilahum ahid Sizin ilahınız bir tek olan Allah'tır Celle ve Ala. <âlâ> Bak, uluhiyet tevhidi işte burada. Rabbus semavati vel arz Semavatın ve yeryüzünün Rabbı en güzel isimler onun içindir Allah Celle ve Ala O güzel isimlerle Allah Azze ve çağırın, yalvarın, ondan isteyin İşte isimler ve sıfatlar tevhidi Hepsi Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor Tabii bidat ehli ne yapacak? İtiraz edecek. Bidat ehli itiraz edecek ama itiraz ettiği şeyi kendi de uygulamayacak. O zaman demeyecek efendime söyleyeyim. Şu şu kadardır, bu bu kadardır diye. Nasıl o kabul etmiyorsa, tevhidin kısımlara ayrılmasını biz de ne yaparız? Onun ayırdığı şeyleri deriz ki bunlar var mı Kur'an ve sünnette? Ona da ne yapamayacak? Bir delil getiremeyecek. Ama onların yapmış olduğu tafsil de var Kur'an-ı Kerim'de. Bu iki yüzlülük olur. Yani kendi şeyhinin ulemasının aliminin yapmış olduğu tafsili isimlendirmeyi kabul edip de gerçekten ehli sünnetin selef-i salihinin Rahimahumullah, yapmış olduğu tafsili isimlendirmeyi kabul etmemek, iki yüzlülük olur. <gülüyor> evet. Gene İbn-i radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayet var. Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde İbn-i Umar radıyallahu anhum'a şöyle diyor. Kıyametin kopmasına yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bize bildiriyor. Kıy kıyametin kopmasına yakın kılıçla gönderildim. Ne için kılıçla gönderildim? İnsanlara zulmetmek için mi? Hayır. Adaleti göstermek için adaleti etrafta yaymak için Allah azze ve celle'nin istediği şekilde hükmedilsin, yaşanılsın diye. Ta ki ortağı olmayan, tek olan Allah subhanahu ve taala'ya ibadet edilsin. Rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Subhanallah. Daha önceki peygamberler ve onların ümmetleri hep beraber savaşa çıktıklarında ganimetler alınıyordu. Ganimetler kafirlerden bir yere toplanıyordu. Allah azze ve celle gökten bir ateş getiriyordu. Onu ne yapıyordu? Alıp o ateşle kaldırıyordu. O ganimetler bu şekilde kabul ediliyordu Allah katında. Zekatlar da böyleydi. Ama Peygamber aleyhissalatü selamun ümmetine Allah merhamet etti. Siz dedi benim Yolumda can feda ettiğiniz mal feda ettiğiniz için kafirlerden benim düşman olan kullarımdan. Bana düşmanlık eden benim hakkı tanıma benim hakkımı tanımayan kullarımdan aldığınız bütün mallar sizin için nedir Helaldır. Burada ne var? Cihada teşvik var. Evet Emrime karşı çıkan için zillet, ve küçüklük vardır. Kim ki Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalif davranırsa hem dünyada hem ahirette ne yapacak? Zelil ve kepaze olacak. Evet, yine devam ediyor. Her kim bir kavme kendini benzetirse onlardandır. Şimdi bazı kimseler ne yapıyor? E peygamber aleyhissalatü vesselam diyor cübbe giydi. Ceket giyerse diyor, kafirlere benzemiş olur. Çünkü ceket Fransızlardan gelme. Tamam. Cebindeki o iPhone, MyPhone'lar kimin ürettiği? Sen mi ürettin? <gülüyor> <gülüyor> Kafirlerin özel kılığı, kıyafeti var. Hakamların, papazların Özel elbiseleri var, dini elbiseleri. Bunları giyersen kafir olursun. Ama adam bunları giyse dahi bazen kafir olmaz. Nasıl oluyormuş hocam o? El Harbu Hudâ peygamberimiz buyuruyor. Hep hiledir. Kafirleri kandırmak için papaz elbisesi giydin. Onların iç yüzünü öğrenebilmen için. Savaşta Eksik taraflarının, noksan taraflarının, zayıf taraflarının nereleri olduğunu tespit edebilmek için ne yaparsın? Kafirin elbisesini giyersin. Onu tongaya düşürmek için. Bak bunu böyle giydi adam. İnneme'l amalu bin niyat. Bu elbiseyi giydi ama kafir olmadı. Buradaki... Benzemek, akidevi cihette benzemek. Buradaki benzemek, ameli cihette benzemek. Yoksa kafirler şevkeyle yiyorlar, şey, çatalla yiyorlar. Sence Sen de çatalla yersen, aa gavurlar, Amerikalılar, Almanlar bu şekilde çatalla yiyor. Sen de çatalla yedin, kafir oldun. Hayır efendim. Onlar ne yapıyorlar? Çatalı sol ellerine alıyorlar, bıçağı sağ ellerine alıyorlar, kesip sol eliyle yiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam sol elle yemeği yasakladığı için sen çatalı sağ eline alırsın, bıçağı sol eline alırsın, ona muhalif olmuş olursun ve kafir olmadan güzelce yemiş olursun. Ve çatalı Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Kullandı. Allah Allah. Nasıl kullandı? Et yiyordu. Çoma simrikti. dürttü ete, kesti, ne yaptı? Yedi. İşte basit bir şekilde çatal. İlla ki çatalın şeyi dişleri dört tane olacak, beş tane olacak bir kaydı yok. Allah koymadı bu kaydı. Sen on tane dişli yaparsın. Öteki de iki dişli yapar çatalı. <gülüyor> Sübhanallah Kardeşler eğer ilim meclislerimizde mescitlerimizde camilerimizde çocuklarımızın cıvıltısı olmazsa Allah'a yemin olsun sonumuz akametle biter. Çocuklar gelecek bırak oynasın. Sen niye oynamıyorsun? Sen niye hoplayıp koşturmuyorsun? Çocuk çocukluğunu yapacak Kimse ne yapmasın çocuklara müdahil olmasın Bırak koştursun Çocukların dokunulmazlığı olması lazım Camilerde Adam zalim ya elle dokunacak La havle la kuvvete illa billah Cami hocası söylüyor herhalde çocuk çok geliyormuş e, cemaate açık açık söyledi, kızdı da bu saatten sonra dedi kimse bir çocuğa bir kelime denecek dedi evet. diyen dedi, gelmesin buraya öyle de değil o kadar da değil o ne yapmış? Yani. bir taraftan yapacağı yerde öbür taraftan yıkmış biz elhamdülillah orta yoldayız ne babayı kovacağız <gülüyor> ne çocuğu kovacağız İkisi de gelecek <gülüyor> ama ne yapacaksın? Çocuklara tembih edeceksin işte o kadar koşturma bu kadar bilmem ne yapma. Ben bizim Ömer'i 2-2,5 iki, iki yaşında yürümeye başladığında ne yapıyordum? Camiye götürüyordum köydeyken. Ama kardeşim subhanallah koşturuyor, sevdiklerine 2-3 tane, tane tesbih veriyor, sevmediklerine hiç vermiyor. <gülüyor> Ondan sonra camiyi katıp karıştırıyor. Cami namaza namaza durmadan önce diyordum ki Ömer bak oğlum. Benim imamım sensin. Cemaatin imamı benim. Sen eğer ön tarafa durduruyordum onu. Sen diyordun buradan ayrılırsan cemaatin namazı bozulur. Vallahi önümden hiç ne yapmıyordu? Ayrılmıyordu. Yani ne olmak lazım? Biraz çocuğun anlayacağı şekle getirmek lazım meseleyi. Ama tabii çocuklar da böyle başıboş bırakmamak lazım. Neyse. Allah Azze ve Celle... Mu'min suresi 84 ile 91. ayetler arasında bakın Allah Azze ve Celle bize hangi mesajları veriyor? Dinleyelim şimdi. De ki biliyorsanız söyleyin yer ve onda bulunanlar kimindir? Yerin sahibi ve yerin üstünde olanlar kimindir? Kafirlere Allah Azze ve Celle sor diyor. Kime? Muhammed Aleyhisselam'a. Mekke müşriklerine. Allah'ındır diyecekler. Yer ve yerin sakinleri. Allah'ın. Öyleyse ders almaz mısınız? Siz de Allah'ınsınız. Taptığınız putlar da Allah'ın sizin sözünüze göre. Neden o zaman Allah Azze ve Celle ibadet ve taatı terk edip de putlara ibadet ediyorsunuz? Onları yüceltiyorsunuz. Düşünmüyor musunuz? Allah Azze ve Celle bak burada ne var? Düşünmeye ne yapıyor bizi? Sevk ediyor. Evet. Tekrar söyle onlara. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle sorular sor ki köşeye sıkışsınlar onların söyledikleri söze mukabil olarak ne yap onların kafalarını patlat ama kafasını patlat tokmak vurarak değil yani getirdiğin akideyi ameli kafalarını çatlatırcasına onlara ne yap dikte et yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir der Allah'tır diyecekler Bakın burada ne var? Allah azze ve celle'nin Allah azze ve celle'nin rububiyet tevhidini Mekke müşriklerinin kabul ettiğine dair neler var? İşaretler var. Allah'ın celle ve ala Rab olduğuna, Malik olduğuna, sahip olduğuna ne yapıyorlar? Şahitlikte bulunuyorlar. Şahitlikte bulunuyorlar ama imansızlar yine <gülüyor> Lat, Menat, Hubal, Asaf ve Naile putlarına gidip yalvarıp ibadet ediyorlar, secde ediyorlar. Rububiyet tevhidinin bazı yerlerde şöyle müşkileler var. Orası bizi ne yapmıyor? Şu anda ilgilendirmiyor. Rububiyet tevhidinin çok meselelerine ne yapıyorlar? paralellik arz eden bir inançla inanıyorlar 7 kat semavatın Rabb'i yeryüzünün Rabb'inin ve yeryüzündeki bütün mahlukatın Rabb'inin Allah Azze ve Celle olduğunu ikrar ediyorlar ama bu onları muvahide yapmıyor bu onları Müslüman yapmıyor bu onları müminler yapmıyor Bu kabul onların cennete gitmesine sebebiyet vermiyor. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Sor böyle. Hem kabul ediyorsun Allah Azze ve Celle'nin halik olduğunu, razık olduğunu, şifa dağıttığını sahir ayetlerde hem de ne yapıyorsun? ibadeti Allah'tan hayırına hasrediyorsun. Yahut da Allah Azze ve Celle ibadet ediyorsun da kıyısından, köşesinden de biraz da falancaya, feşmancaya ayırıyorsun. Biliyorsanız söyleyin, Allah Azze ve Celle ferman okuyor. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, barındıran, fakat kimseye muhtaç olmayan kimdir de Allah'tır diyecekler ne yapıyorlar bak Allah Azze ve Celle'yi rububiyet tevhidinde inkar edemiyorlar ikrar ediyorlar öyleyse nasıl aldanıyorsunuz bu şekilde sor hayır biz onlara gerçeği getirdik ama onlar yalancıdırlar gerçeği yalanladılar gerçeğin neyini yalanladılar bir kısmını. Gerçeğin hepsini değil. Allah azze ve celle'nin Rab olduğunu yalanlamadılar. Ama ibadetin sadece Allah azze ve celle'ye hasredilmesi gerektiğini ne yaptılar? Kabul etmediler. E fe tu'minun bi ba'dil kitab ve tekfurun bi ba'd? Siz kitabın hükmünün bazı kısmını kabul edip de bazı kısmını red mi ediyorsunuz? Evet. Allah çocuk edinmemiştir. Şimdi ne yaptı? Allah Azze ve Celle bundan önce Mekke müşriklerine hitap etti. Şimdi de ne yapıyor? Ehli kitabı Allah Azze ve Celle nerede şaşırdıklarını, nerede dalalete düştüklerini, nerede zokayı yuttuklarını gösteriyor. Allah çocuk edinmemiştir. O Zehr binullah dediler Yahudiler, İsa ibnullah dediler Hristiyanlar. Onunla birlikte hiçbir tanrı yoktur. Hristiyanlar ne yaptılar? Baba, Oğul, Ruhul Kudüs. Trinit, Teslis akidesi. Yani üç unsur bir araya gelmeden ilah olamıyor, Allah olamıyor. Euz billahi Nasıl nakıs bir Rab ki bu, ilah ki bu, üçü bir araya gelmeden bir tek ilah olmuyor. Hani o çocukların oynadığı bir şey var, ee, bir oyun. Üç beş tanesi bir araya geliyor da bir ki Ne onun adı? Ha? Ha, Voltran, Voltran, Voltran. Aynı böyle bir şey. Yani bugün Yahudilerin ve Hristiyanların, İnandıkları Allah böyle Voltaire'dan gibi bir şey. Onların inandığı Allah böyle. Yahova sadece Yahudilerin Allahıymış. E bizim Allahımız kim? Yahudi olmayan Allah'ı kim? Demek ki onlara göre birkaç tane Allah var Haşa ve kella. Yahudilere has bir ilah, Yahudi olmayanlara has başka ilahlar. Böyle bir şey mi olurmuş? Evet kardeşler, onunla birlikte hiçbir tanrı yoktur. Yani ibadet edilecek mabut yoktur. Olsaydı, şimdi bak Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Alternatiflerle bizi irşad ediyor. Eğer Allah Azze ve Celle'den başka ilahlar olsaydı, her Tanrı kendi yarattığıyla beraber gider ve birbirinden üstün olmaya çalışırdı. Nasıl olur bu? Kavga ederlerdi. Kimisi soğuk yapmak isterdi, kar yağdırmak isterdi. Öteki de hayır kar yağdırmayacağım, güneş açtıracağım derdi. Birisi deprem yapacağım derdi, ötekisi hayır tsunami derdi. Kavga ederlerdi. Rahat bir hayat sürmezdi birkaç ilahın elinin altında olan kullar. Bir çöplükte iki tane horoz bile olmuyor. Ne yapıyor? Yiyor horozlar birbirini. Öyle değil mi? Bir kümeste bir tek horoz oluyor. Bir tek horozda bütün tavuklara ne yapıyor? Hükmediyor. E şimdi bir çöplükte bir tek horoz oluyorsa bir kainatta nasıl iki tane ilah oluyor? Allah Azze ve Celle meseleyi bak bizim anlayacağımız şekle indirgiyor. <gülüyor> <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. Mumin suresi 84 ve 91. ayetler arasında Allah Subhanahu ve Teala en son şöyle buyuruyor. Allah Celle ve Ala o müşriklerin kafirlerin vasıflandırmalarından münezzehtir celle ve aleyhi. Demek ki kardeşler Allah Subhanahu ve Taala'yı kim Kur'an'da kendini vasfettiği meselelerden şeylerden başka vasfederse kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'yi vasfettiğinden başka bir şeyle vasfederse bu adam Allah'ın Sübhanehu ve Teala sözüyle, kelamıyla bu vasıflandırmadan nedir? Münezzehtir. Böyle vasıflandıranlar hata içindedirler, vebal içindedirler. Allah Azze ve Celle bu vasıflandırmayı ne yapmaz? Kabul etmez. Evet. Allah Celle Şanuhu kendisini Kur'an'da nasıl vasıflandırdıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini nasıl vasıflandırdıysa sahih hadislerde rivayetlerde Allah Azze ve Celle o şekilde Rabbini tanıyanlardan eylesin. Hakkı hak görüp hakka tabi olmayı batılı batıl görüp batıldan çekinmeyi bizi <gülüyor> bize <gülüyor> nasip etsin ve kolalaştırsın. Allah Azze ve Celle bizi mecanen bağışlasın. Amin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e komşu eylesin. Aramızda muhabbet bağını sıklaştırsın. Amin. Kalbimizden kiini, adaveti, düşmanlığı söküp alsın. Sahabe-i kiram efendilerimizin birbirlerine olan sevgisi ve muhabbeti gibi muhabbet koysun. Amin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain wa akhir du'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh